Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam defin yani kabre gömülme meselesi. Bu olay tabi yeryüzünün en büyük olayı. Allah'ın ceneş son peygamberinin toprağa gömülüşü. Artı başka peygamber gelmedi gelmeyecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı günü biliyorsunuz Medine Münevvere sarsıldı. O gün havada kaldı Medine'de. Sanki günüz karanlık oldu Medine Münevvere. Kimisi kimse tanımıyorlar. Hazır Bekir de fakat evin önünde oturuyordu. Bu arada Hazreti Sömer'in kulağına bir haber geldi. Ensardan bazıları toplanmışlar beni Seyde Bahçesi'nde diye. Ensar biliyorsunuz Medine'nin yerli Müslümanları. Onlara Ensar. Ensar sözlük olarak Yardım eden anlamına geliyor. Yani Medine yerlisi, ...oraya gelen muhacirlere... yardım ettiği için onlara verilen bu isim Ensar ismi. Ensar Medine yerlisi de iki kabiledi bunlarda. Evs ...Hazret iki kabile. İki kabile reis ev toplanmışlar Beni Seyda bahçesinde bir durum değerlendirmesi yapıyorlar orada. Resulullah hayattan gitti. Medine'de, Kavasa Medine'de yani İslam devletsiz kaldı. Halifesiz kaldı. O durumda bilhassa Roma devleti zaten sınır askeri yiyordu. Roma aniden Medine'ye baskın yapabilir. Yine bazı kötü niyeti şapucular da Medine'e saldırabilirler. Ortalıkta bir kargaşa vardı. Bir baş reis yoktu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerine hayatta hekiden velihat hayrı etmedi. Toplamış ensarın iki kabilesi bir halife seçmek için kendi aralarında. Onlar bir nevi İslam'ın sahibi biz. görüşüne onda kabul Yani Resulullah Medine'ye geldi. İslam öğretisi Medine'de kuruldu. Gelen muhacirin ise oranın yerlisi değil anlamında. Aslında bunu duyunca hemen Hazreti Bekir'e koştu. Hazreti Bekir peygamberin kapısını ağlıyordu oturmuş orada. Ye baba Bekir dedi. Bu iş anlamaklı olmaz. Durum böyle böyle Bu buna bir çare aradım. Hem Azir 1'i kalktı Hazime ile beraber yolda Hazir Ebu Ubeyde'yi gördüler. Ebu Ubeyde. O da ilk Müslüman Medine'de ve aşırı müveşşer kendisi. Üçü beraber hemen Ensar'ın toplandığı Bahçe'ye geldiler. Üçü bir de oraya gelince orada bir hava değişti şimdi. Şöyle bir an oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nereye giderse sağına Hazreti Bekir alırmış. Soluna Hazreti Mir alırmış. Üçü beraber giderlermiş. Oraya da Hazreti Bekir Hazreti Bekir yan yana gelince sanki Peygamber'e dirildiğim gibi bir hava esinden doğruda. Ebu Ubeyde'ye gelince Peygamber e şuna buyurmuştu. Ebu Ubeyde bu ümmetin emini en güvenlik kişi buyurmuştu. Ensar Aralar konuşuyorlardı. Hazreti reisi Salbin Ubade Hazretleri o anda oydu. Hazretin reisi. O da ilk Müslümanlardan akabede bulunan bizah da kendisi, kendisi de kendisi de. kalktı. Dedi ki Ya Ensar evet sizler Mekkeliler Peygamberi eza, cifa ederken Peygamberimize onu öldürmek için aralarken sizi Peygamber'e sahip çıktınız. bizim muhacere sahip çıktınız. Bizimle malınızı paylaştınız. İslam'a yardım ettiniz. Cihad ettiniz. Yalnız dedi, bir mesele var dedi. Eğer sizden halife olursa ...bunu dedi diğer kabileler tanınmazdı dediler. Çünkü yüzdeyce kabile vardı Arabistan'da. Arap kabileleri... ...onların her bir ittifakla... ...Kuluş kabilesini... ...üstün görüyorlardı. Eyl-i harem karı için... ...yani Mekke karı için... ...ve Kabe-i Muazzama'nın ulu karı için... ...öyle sayılardı. Öyle buyurdu eğer sizden bir halife seçilirse o zaman her büyük kabile kendi baştan buruk olur. Her biri bir harife, reis seçmek ister. İslam birliği bozulur. İslam'ın gücü gider. Düşman buraya saldırır. Bu birliği sağlamak için teçhika çaredi. Ancak halifenin Kureyş'ten olması, reken olması. Ve hazret Bekir hazret Ömer'le Ebu Ubeyde'yi göstererek işte bunlardan birini halife seçelim bunlara tabi olalım. Yani biat edelim dedi. hazret Ömer'le Ebu Ubeyde'yi ki Ya Ebu Bekir Resulullah seni insan önüne geçirdi. Yani namazını imam tayin etti. Resulullah'ın öne geçtiği kişi önümüzde geçemeyiz dediler. Hazreti Ömer, Ya Ebu Bekir, bu işten layıksın. Elini ver, sana biat edeyim. Yani bağlılığımı bilirim sana. Dedi. O arada Ensar'dan birin beden yerlisinden Beşir isminde bir sahabe hemen yerinden fırladı. İlk olarak o nasip oldu. Hazreti Bekir'in elini tuttu. Ey Resulullah halifesi sana biat ediyorum derlerden. ilk biat etti. Yani halifelerini tanıdı. Hazreti Sömer, Ebu Goy'de derken orada bulunan Ensar Mâhid'in kim varsa her biri orada Hazreti Bekir'e biat ettiler. Onun halifeliğini yani tasdikleri doğruları da Gerçekten eğer o gün bu olay olmasa iyiydi, Halif'e seçilmese iyiydi, Allah'ın İslam'ın bozabilecekti. Elhamdülillah Allah'ın yardımıyla böyle bir olayla bedene geldi. Ertesi Salı günü. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 12 Rebbi'l-Evvel parası günü sabaha doğmuştu. Yine 12 Rebbi'l-Evvel günü Medine'ye hicretip gelmişti. Yine Allah'ın bakrının tevafuku aynı günde Medine vefat etmişti. Paratesi günü idi. Ertesi salı günü haz Bekir, Haz-ı Manebirlik'te meşride geldiler. İslam'da halifeye at, yani bağlılık sözü, halife seçimi meşte yapılır İslam'da. Hazve Bekir meşte geldi, minbere çıktı. Hutbe okuyuna göre minber denir. İmamın namaz kılırları da mihrab denir camilerde. Hazve Bekir minbere çıktı. Besmele'den hamdele. Allah hamdü sonra, bakın şunları söyledi yani İslam'da ilk halifenin ilk kutbesi olmuş oldu. Tabi tamamının değil inşallah. İşte birkaç paragrafını size aktarmak istiyorum. Önü yani şöyle başladı. Ya eyyühen nas Ey insanlar anlamına geliyor. Ey insanlar hitap etti sahabelere. Ben dedi sizin sizin en hayırlınız değilim. Bakınız cemaatimiz. Ben dedi sizin en hayırlınız üstünü değilim. Ama halve seçildim. Öyle nasıl yapmış? Halve seçildim. Resulullah'a vahiy gelirdi buyurdu. Resulullah'a vahiy gelirdi. Resulullah'ın her yaptığı iş Allah tarafından doğrulanırdı eğer Resulü Aleyhisselam adetleri e, yanlış yapacak olsa bile bir şeyi hemen Cebrahı gelir, işi doğrultulur burada Ama dedi ben sizden birinizim. Ben sizin bir şey insanım. Dedi. Bana vahiy gelmez. Bana Cebrahı gelmez. Eğer ben Allah'ın kitabına Peygamber'in sünnetine uygun iş yaparsam bana yardımcı olunuz. Beni destekleyiniz. Beraber yapalım bunlar. Eğer ben şaşırarak Allah'ın kitabına Peygamber'in sünnetine uygun olmayan bir iş icraata kalkışırsam hemen uyarınız. Uyarınız beni. Beni bu yoldan alınız. Bana doğru gösteriniz. Dedim. Sonra onları cihadı teşvik etti. Çünkü Peygamber Efendimiz ağır hastalığında hadı Üsameyi ordunun başına geçirmiş, Roma karşı bir ordu hazırlamıştı. Bu cihadı durmasın diye onlar şıra buyordu. Yine ey yannah ey insanlar, cihadı terk etmeyiniz. Bir millet cihadı bırakıp da Eğlenceye, zevkine, lüksüne dalarsa, o millet batar buyurdu, çöker buyurdu, o millet zelil olur buyurdu. Bunun için ciha terk etmeyiniz, yine Allah'ınız ciha da devam ediniz. Ve son paragrafı şuna buyurdu: Yine ey insanlar, ben dedi Allah Celle Resulullah'a itaat ettiğim sürece o yolda bulunduğum sürece sizin bana itaatiniz size vacip olabiyordu. Eğer ben dedi Allah'ın kitabını ayrılırsam bir konuda peygamberin yoluna ayrılırsam o zaman sizin itaatiniz vacip olmaz, gerekmez idi. Uyarınız buyurdu. Ve sonra şu kelime söylüyordu. Kum ile dedi. Kalkın namazı kılın, Allah'ın üzerine olsun buyurdu. Öğün namazına çıkmıştı miybere. O'dan indi. Öğün namazını kıldı. Ve bir biatı amme oldu. Genel biat oldu. Orada Herkes hazır bir tut tutup kendisine halifeliğini kabul ettiler. Tahsik etti kendisini. Gün salı oldu o gün için. Öğle vakti namazı kılınmıştı. Peygamber'in mübarek nur Muhammed'i bedenleri evine tabi duruyor. Hastanın altına gele bir ara Medine-i Münevvere sıcak yer. Resulullah'ın mübarek beden şerifleri örtü altında Oda yeşilisinde sıcak bir yerde duruyor. Acaba bir şey olmasın yani bozulma, bir şey gibi olmasın. Merak etti. Yüzün açtı baktı ki o Resulullah Allah'ın nuru daha da güzelleşmiş. Ağlamaya başladı. Ya Resulallah hayatı ve matın birbirine daha güzel buyurdu. Tabi Peygamberimizin mübarek bedenleri kabirlerini de Aynen kondi gibi duruyor Azir cemaatimiz. İçleşmek koşulluğuyla. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselatü'nün tecihis, tekfin, defin işleri. Hazir bir peygamber sormuştu hastalığında. Ya Allah seni kim yıkasın diye sormuştu peygamberimize. Şöyle cevap verdi. Beni Ehl-i Beytim'den en yakınlarım yıkasın. Bu peygamberimizin özel işi bunda Ehl-i ileri sürdü. Hazrı Bekir'de imameti vermişti. Yani milletin işini ona vermişti. Şimdi peygamberimiz yıkanmasına gelince kim onu yıkayacak? Ehl-i aile içerisinden akrabalarından en yakınları o anda kimden vardı? Resul'a en yakın olarak. Peygamberimizin Ali Samad, oğlu yok tabi. En yakın oğlu olurdu. Oğlu yok. Babası ikinci derece geliyor. Oğlan sonra o da yok. Kardeşleri, abi kardeş onlar da yok. Ne kalıyor şimdi? Baba kardeş intikal ediyor. Yani amca. Amca. Onda Peygamberimizin Tek amcası hayattaydı. Hazreti Abbas. Hazretleri. Peygamberin dokuz amcası vardı. Hepsi bu etmişlerdi. Yalnız Hazreti Abbas Hazretleri, o hayattaydı. En yakını amca olarak. İkinci yakını amcaoğlu ve damat olan Hazreti Ali'yle hem amcaoğlu hem peygamberin damatları İlk Müslümanlardan o idi. Bunun üzerine Hasali' yıkamaya, ona göre buna verildi. Hassabbas'ın iki oğlu da Fadır Kusev isminde iki oğlu vardı. Onlar da amca olarak peygamberimize, el Beytin'den onlar da geldiler. <gülüyor> Bir de peygamberimizin çok sevdiği Hazreti Üsame. Üsame. Hazreti Zeyd'in oğlu. Biraz Hazreti Zeyd peygamberimize küre olarak gelmişti falan. Uzun tabi konu girmiyor konulara. Hazreti Üsame babası Zeyd Anis Ümmü Eymen. Yani peygamberimizin ikinci annem dediği kadın Ümmü Eymen. Üsame ilk sen doğma. Peygamberimiz onu çok sevdiği için hayatında o da peygamberimizin Eylül Bey'ten sayılıyordu. Bir de Peygamberimizin çok sevdiği, Peygamberimizin azatlısı, kölekehür edilen hadi Şükran Hazretleri vardı. hadi şükranı. Bu Kuralak Medine'ye gelmiş, Peygamberler'e geçmişti. Peygamber ise bunu azat etti. serbestsin dedi. Ama Medine'den ayrılamadı. Resulü ayrılamadı, Peygamber ayrılamadı. Peygamber aşık yanan bir kişiydi bu da. Bunlar şimdi pehemi yıkayacaklar. Yalnız sahabeler için o kadar zorlu ki bu an yaşamak az cemaatimiz. O güne kadar sahabeler kendi başlarına bir karar hiç vermemişler o güne kadar. Ne olsa olsun başlarına Resul Aleyhis arkadaşlar. ne olsa Hemen danıştırırdı. Nasıl yapalım ya Allah? Nasıl yapalım ya Allah'ın Allah Resulü peygamberi. Ne derse öyle yapılırdı. O güne kadar sahabeler kendi başlarına bir karar verememişlerdi. Amaç Resulullah konuşamadı artık. Medeni orada ama konuşamaydı tabanlarla. Kendi kendine karar verecekler. Bir taraftan İnanamıyorlar. Peygamberimizin ölümü daha edemiyorlar. Ondan kopamıyorlar. Peygambersizlik bir dünyaya kabul edemiyorlar. Yani peygambersiz hayat, dünya kabul edemiyorlar bununla da. Hatta bakın azı cemaatimiz, peygamber vefat ettiği zaman, Hazreti de Abla bin Zeyd, Ensardan vardır. Ezanı o melekten duyan kişi yani bu meyan dışında Kuruma bahçesinde kurum ağacına çıkmış kurum ağacına bir şey yapıyormuş artık bu da bir şey yakın yapıyormuş, yapıyormuş oğlu ağlara gidiyor Ebuye bu ya Ebu Ebu ağarak Ne oğlum ne var yavrum? ne oldu Rüslülah Hfat etme Allah'ın zeyt Peygamberimizin Vefatını oğulundan duyduğu anda şerefine bakıyor. Artık dünya anlamsız. Hayat anlamsız artık. Kendisi de duası müsticaplardandı. duası kabullen sahabeden biri kendisi de. İki elini açtı. Ya Rabbi, bu gözlerim madem Resulullah'ı göremeyecek diye de görmesin artık Ya Rabbi. Al gözlerim dedi. O anda gözün nuru alındığı muhtemelen... dünyanın kararlı bir şekilde böylece. Yani sahabeler... peygamberimizin ölümünü... kabullenemiyorlar da. Peygambersiz bir dünya... olamaz onlar için. Hayat olamaz. O mali ruhsal... feiz Tabi kesilir aralarından. Bunun için... şaşkın bir hal eder. Şimdi... şu önce karşına çıktı... bir sorun olarak... Acaba peygamberimizi nasıl yıkayacaklar? Yani bedenini soyacaklar mı? Çıplak mı olacak? Bir Allah'ın hüsnü nasıl bedeniniz çıplak olabilir önlerinde? Ne yapacaklar? dibine soruyorlar. Kimse bir cevap veremiyor ağlamaktan. Herkese alışıyorlar. Cevap veremiyorlar. O anda Allah onun hepsine bir uyku verdi. Hepsine. Her birinin çenesi göğsüne dokundu. Öyle düşer birisi oldular. Bir ses duydular. Gür bir ses. Resulullah'ın gömdeğini çıkarmayınız. Üzerine gömleğe dursun. Hümrata yıkayınız. Hem uyandılar. Kim bu? Hazreti dedi ki bu kız Aleyhisselam bu dedi böyle. Bunun üzerine bu iş halloldu. Peygamber Aleyhisselam vefat ettiği evinde odasında ikama başladılar. Hatta peygamberimizin nereye defin olacağı, bu da bir onun için sorun oldu. Resulullah nereye defini gömelim? Nereye? Bir kısmı Cihant-ı Bakı'ya, Medine Mezar'ında gömelim. Bir kısmı Medine'deki Mescid'in içine gömelim. Bir kısmı işte Mekke'ye gömelim. Hep görüşler oldu oldu. Hazreti Peygamberimiz Hazreti Peygamberimiz halife hem tabii olur ne tabi kendisi. ben işittim Peygamberimizden Allahü Teala bir Peygamberin ruhunu nerede alırsa o bir oraya gömüdür dedi. Çoğunu duymuşlar onu hatırlayamamış hadi aklına geldi. Eylül günmesine karar verildi. Bu üzerine. Yalnız yıkayacak olanlar eve girdiler. Yani Hz Ali. Bunları tekrarlayın işte alacağım hatimiz. Abbas. İki. İki oğlu Abbas'ın. Favlı ve Kusem. Hüsam Hazretleri Şükran. Bir de en sağdan biri Hz Ebbesi. Ensardan biri ağlamaya başladı. Çok yanmış. Hem kendi asabı Bedir'den kendisi. Bedir Savaşı'nda bunlar onlar ayrı bir özelliği var. Ya Ali Allah aşkına ben işlere gireyim. Resulullah bana bir yardım olsun dedi. Çok ağladı. Onu da kramalda on işe aldılar. İşe aldılar ve kapı kapatıldı. Kapın kapatıldı. Hz. Bekir Hal Ömer dahil bütün ensar muhacirin Peygamber'in evin dışında oturul etraflara. E, alışıyor tabi. Yani kimse bir şey konuşamıyor abi. Öyle dalgın, sakin bir halde her şey bitmiş, mahzun yani bir adeler. Hazreti Ali ona nasip oldu. Peygamı yıkamaya başladı. Peygamber'in gömleğin altından elini sokuyor altından Hazreti Üsame elazı şükran su döküyorlar. Hazreti Abbas'ı iki oldu. Onlar da yardım ediyorlar, gidiyorlar. Hazreti Abbas, Hazreti Evs bu Ensar ikisi de yani ağlıyorlar Bakıp bu şekilde. Ağlıyorlar. Bu şekilde Tabi gayet yavaş yavaş yıkandı. 3 defa yıkadılar. Üç defa sünnettir. Birinci yıkama su ile oldu. Saf su ile oldu böyle. Yalnız su ile yıkandı. İkinci yıkamada su içine sidir yaprağı kondu. Sidir. Sidir ağaçtır. Arabistan'dan bir ağaçtır bu. Sidir ağacı derler. Meyvesi nebk denir? Şöyle kirazı andırır. Sarımsı, kırmızımsı meyve böyle kendisi. Bu sidir ağacının yaprağı Sabundan daha deriyi temizleyici. Deriyi temizleyicidir ağacınız şeyi. Baştaki yağları giderir. Hatta saç dökülmesini bir önder. Böyle çok değerli bir ağaçtır. İkinci yıkamada su içine sidraplar koydular. Üçüncü yıkamada su içine bir de kafur da koydular. Kafur. Bir kafur diye bir şey vardır. Şeffaf, çok beyaz, güzel kokulu. Uzak dolgi dişir bu. Aslında bu ağaçtan olur bu. Yani ağacın salgısı bir yağ, uçu yağdır işte böyle. Bu bu kafir elde edilir. Bu kafirin de hatta tutta buna kanfur denir. Ya da karşı büyük kanfur denir tutta kendisine böyle kalp için, göz halkas için çok şifadır kendisi. Hem antiseptiktir. Yani bir kötürcüdür. Tabi günümüzde bu cennete bu da konuyor bundan bu kafir kokusunun da. Haşa da kaçıyor bundan. Kaşıyor, derler. Öyle bir şeydir. İşte üç sefer yıkandı. İlk yıkamada yalnız saf su kullanıldı. İkinci de sidir yaprağı kondu. Üç yüzünde kafir ilave edildi. Ee, Hazreti Ali tabii hem ağlıyor derler. tabii hem yıkıyor hem gözüçler de Peygamber'in de geline geline geliyor. Hazreti Fadıl ile Kusam iki oğulları. Onunla yardım edildi peygamberin döndürülmesine. Hüsameli, şu hazretleri de su peygamberimize. Hazreti Abbas o bir şey yapamadı o alamaktan. Bir de ev üstü, olan kişi. Ondan alışıyorlar. Bu şekilde peygamberin arasını serinin yıkanma işi olduğu. Peygamberin yıkandığı yer, nerede yıkandı? Evinde yıkandı da Peygamberimizin yaptığı bir divan vardı adı cemaatı. Yatığı bir divan. Tahttan divanı tabi. Üstündeki epeminin yatağı vardı. Yatağın dışı deri idi. İçi de hurma lifi. Hurma ağacının içinden böyle ip ip bunlar çıkar. Allah Resulü'nün yatağı böyle idi. Kılıfı deri İşi pamuk falan değil. Yün değil. Yün var da bir karada. Lifte. Hatta bir gün bir kadın peygamber evine gelmiş. Hani sardan yerle. Sulu atacak bu Ya Atice. Nerede ya Resulullah? İşte burada atıyor. E bu çok sert ve be. Ben buna günden bir yatak edeyim. Sen bilirsin de Peygamber kabul etmedi muhteremden. Ben bu dünyaya rahat etme gelmeden buyururdu. Benim göre Allah kulluk etme buyururdu. İşte Peygamberimizin arasılması yaptığı yatak topluna kaldırıldı. Yattığı divan üzerinde yıkandı muhtemelenler. Hatta o divan uzun zaman devam etti. Birçok cenazeler onun üzerine götürürlerdi. Hazreti Ömer de, Hazreti Bekir de vefatında o divan üzerine konup o şekilde onlara or götürürler Divan üzerinde. Epey zaman devam etti o divanda. Peygamber'in yıkanmasından sonra tabi e, tekfin deniyor kefenlenme işi. Oldu. Kefene sarıldı. Tabuta konmadı divan üzerinde. Şimdi sıra geldi Peygamber Hazretleri'nin cihaz namazının kılınmasına Peygamberimizin cihaz kılması kılınması da çok farklı oldu cemaatimiz. Daha başka oldu. Peygamberimizin sormuşlardı Aleyhisselam terine ağır hastalığında Ya Resulallah e nasıl senin namazını kılacağız diye. Yani kim kılıracak, Nerede kılınacak? Sormuşlardı. Uzun da ben birkaç kez okuyayım inşallah Tebörüken, peygamberin söz olduğu için varson yani hadisi i şerif demek o kelimeler Resulullah'a ait. Yani mesela bizlere bir mikrofon kabul ediniz aslında konuşan Resulullah konuşuyor derimler. Peygamber şöyle buyurmuş hadis-i şerifleri. Bizâ gasen beni yıkadığını zaman ve kefen tumuni ve beni kefeleme saraktan sonra fedauni ala seriri fi beyti, Evimde o seririm. Divan üzerimde beni bırakın. Sümmehrucu annis zaten onsa çıkın dışarıya bir anlaşın beni bırakın. Buyur. Bu işte şey. teklif okuyorum. Bakın aynen Peygamberimiz'in son oldu. oluşan bunlar. İza gâsel tümûni beni yıkadığınız zaman ve kefen tümuni beni kefene sardığınız zaman fedûni alâ sirri fi beyti. Beni divanım üzerinde bırakınız, dışarı çıkınız. Bir an yalnız kalacağım ben. Fînne evvelâ men aleyye Allah azze ve celle. Şey yapıyordu, ilk bir namazımı Rabbim kılacak. Tabi Allah'ın namazı şu anlama geliyor, Allah rahmet etmesi peygamberimiz o anda. Yani Rabbimizin Resulü Peygamber'si seninle özel bir rahmeti olacak anda. Yani beni bir an Allah'ıma bırakın. Yordu. Çıkın dışarıya. Süm-ülahır, okumaya uzun çünkü, Ondan sonra buyurdu ki Peygamberi Allah tarafı izin verecek meleklerine önce cebaya gelecek, cebarsam gelecek, ona tabi meleklerle beraber gelecekler, onlar bir namazımı kılacaklar, onlar çıkacak diğer melekler, bütün melekler, büyük melekler, ne kadar melek onlar namazımı kılacaklar, ondan sonra ehli beytim. Ondan sonra yakınlarım, esabım, ensarım, sahrim, ondan sonra kadınlar, çocuklar. Ama imam olmayacak kimse. Herkes kendi kocac. Efendimiz imam olmayacak, o da aldığı kadar doğacaklar. Kılan çıkacak, kılan çıkacak. Önce beni evlana bırakın buyurdu. Beni Rabbi bırakın. Ondan sonra Cevdetül Aleyhisselam. Mülkârı Aleyhisselam onlara gelecekler, meleklere gelecekler. Sonra ehli beytim, yakınlarım. Ondan sonra bütün erkekler, çocuklar, kadınlar, şurada kılacaklar. Herkes kendi kılacak ama. Cemaate kılınmayacak. Böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Azatürk'ün bu şekilde namazı kılındı. Bu tabi salı günü Öğleden sonra başlamıştı. Artık gece yarısı olmuştu ama. Tabi iş yavaş yürüyor. Yavaş yürüyor. Daha doğrusu öyle istiyor sahabelerde. Öyle istiyor sabelerde iş yavaş yürüyor. Şimdi sıra geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mezaranın kazılması olası olan sıra geldi. O günlerde yani o dönemde Medine'de ilk kişi vardı mezarı kazan. Birazcık bir Ebu ubeyde, az önce ismi geçen kişi o muhacirlere mezar o kazardı mezarı. O bu işi almıştı ya, yani Allah iş şey yapardı bu işi. O şak denen yani düz mezar kazardı. Türkiye'miz olduğu gibi. İkincisi Medine'de en sardan. Hazreti Ebu Talha vardı. mezarı kazan. O da en sarı mezarı kazardı. Allah işi bu işi yapardı. O da mezarı laht usulü kazardı. Laht usulü. E, laht usulü yöremizi pek bilinmiyor muhtemelen. Yani Türkiye'de bazı yerlerde var. Medya'da hep laht usulü mezara yapılıyor. Bilinmiyor. Bu laht usulü mezar. Önü şunu hatırlayayım. Şimdi yine oda bulunan sahabeler Hazreti Abbas'ın başlarında o bu işleri yönlendiriyor anda Dedi ki, Ebu Ubeyde'ye de Ebu Taha'ya da iki adam gönderelim. Hangisi önce gelirse o mezaraya kastı, yani o tip mezar olsun. Gittiler, Hazreti Ebu de. E, Ubeyde Hazretleri önce geldi. Ve Peygamberimizin mübarek kabri şerifleri lat usulü kazıldı. Peygamberimizin e, gidenler bilirler kabri şerifleri hemen ravza-i edilir, mescit. Yanı başında bugün Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer o gün Peygamberimizin eviydi. Ayşe Aleyhisselam'a ait, Peygamber, eviydi orası. Heygamber'in yattığı yerde Alişam Hazretlerinin divanı da hemen önde küpe tarafında duvarın dibinde değil bir yerde. Oraya Assebu bu duvarları kazmaya başladı. Da yardım diğerleri de gece arasınca oluyor bu işler. Öyle kazıldı. İşte lat şekilde oluyor. Önce düz kazılıyor. Bir dörtgen şeklinde düz kazılıyor. Ondan sonra küpe tarafından alt düzeyinden kübe tarafından bir mevta sığınağı kadar yer açılır kübe tarafından alt açılır. Öyle düz kazılır, düz kare şeklinde inilir. Ondan sonra mezarın önünden kübe tarafından altından en alt düzeyinden hürüsülce kadar bir yer açılır. Oraya mevta konur. Bu tarafına kebrizidir. Bu da tafla doldurulur. Böyle lahdeni bu şekilde işte Peygamber'in kabri de bu şekilde kazılmış muhtememler. Yine Hazreti Ali, Hazreti Hüsam Hazretleri, aynı kişiler yani, Hazreti Abbas inmediği mezarına indiler. Maktimiz. Bir de Peygamber'imizin Aleyhisselam Hazretleri mübarek bedeni şerifleri kabirlerine ayak ucundan alındı. Şimdi biliyorsun burada mevta tabut ile kıymet tarafına konulur, oradan alınır. Peygamberimiz mübarek beden şerifleri kabrin indirilişinde peygamberin kabrinin ayak ucuna kondu. Buna binaen Şafi mezhebinde mezara ölü böyle indirilir onlarda. Yani Peygamberimizin mübarek bedenleri ölü indirilir Şu mezarı mesela benimki başı bu tarafta Ünkübe geleşten baş bu tarafta, ayak bu tarafta. Ayak tarafına konup önce başı girmiş oluyor berece. Hanefide ise böyle yapılmıyor. Mevta köbet yerine konuluyor. Neden? Hanefi mezhebine göre peygamberin kabrinin kazıldığı yer duvar dibiydi. Duvarın dibiydi köbet tarafında. Onun için peygamberin e, bedeninin önü kalması orada müslüm mümkün değildi orada. Mecbur oraya konmuştu oraya. Oraya konmuştu. İşte adı cemaatimiz, Peygamber Hasan Seteri'nin bu dünyadaki son şeyde, dünyadan orada bunlar o kabre girişi oldu. Ülema-i Kiram şöyle görüş buyuruyorlar, Acaba yeryüzünün en kutsal yeri neresi yeryüzünün? En kutsal neresi acaba? Tabi Kabe'nin bulunduğu yer deniyor. Yalnız daha kuvvetli görüş hangisi? Peygamberimizin Kabe'nin bulunduğu yer. Peygamberimiz mübarek bedenini kuşaklayan toprak var. Halbuki cemaatimiz Allah Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman, halı Şerif söylediğim bu, Allah Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman, o çevredeki mezarda topraklar Allah yalıyorlarmış, Ya Rabbi onu bana ver, onu bana ver, onu bana ver diye. Evet, biz bakıyoruz toprağa bir toprağı öyle zannediyoruz. Yani toprak hiçbir şey bilmiyor zannediyoruz. Oysa öyle biz cemaatimiz. İşte Peygamberimizin mübarek bedenini kapsayan, kucaklayan toprak var ya az cemaatimiz. Arşale ona imreniyor, imreniyor ona. İmreniyor. Hatta yavlanmış, arşale yavlanmış. Ya Rabbi ölesini bana ver. Nereden? Hayırlı Mevlam buyuruyor. İşte gecesinden sonra hatta vaktine vaktinden doğru ancak bu işler bitti. Peygamber mübarek bedeni şerifleri yani Rabbimizin son peygamberi o toprağa kondu muhteremler. Dokuz kevkiş kondu. Çünkü lasud dedim ön açıldı. Oraya kondu. O lat kapıya, dikine dokuz kerpiççi kerpiş kondu. Ondan sonra en son Hazreti Salih çıktı mezarında. Sahabeden biri Hazreti Mugire bin Şubadetleri adı cemaatimiz o da mezar tabi başında öyle iç anda yanmış yanmış yanmış İslam'a biraz da geç kaldı kendisi. Fude bir anlaşmasından az önce İslam'a gelmişti kendisi. İslam'a biraz da geç kaldığı için ben Resulullah'a doyamadım de. İçi yandı yandı. Tabi mezara inmesi için verilmiyor kendisine. Ancak yakın inecekler. Hastalık tam çıktığı anda yüzüğünü kasten mezara atıyor. Yüzüne kastemedi atıyor. Ya Ali yüzüm düştü mezar'a. Ne yapayım? İn al dedi Odaallah. İndi kerpiç arattı. Peygamber Bari'ye yüzünü tuttu. Peygamber Bari bedene elini sürdü, aldı yaldı kendine geçercesine ve hayatı boyunca hep bunu söylermiş. Resulullah en son dokunan el bu elimden hocam. Sağ eliyle Telegram'ıza son dokunduğu içinde bu sağ elini yalnız en hayırlı şekilde kullanmış sağ elini. Yani belden aşağıına bu eli kaşımaz mı bile sağıyla. Bu el, Resulullah dokun der hocam bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi Debn-i bazı sahabeler dediler ki gidelim Hazreti Fatıma'ya taziyeye baştanla Fatıma'ya gidelim dediler. Geldiler Fatıma anamıza ya Fatıma senin baban Peygamberimiz Allah'ın Resulü ve son peygamber. İşte Allah sabır versin hepimize deyince adamına sordu. Siz Allah'ın resulü olan son peygamberi yani toprağa gömdünüz mü? Evet gömdük. Ne yapalım? Allah'ın bu şekilde. Resulü'nün toprağı atın üzerine? Attık. Nasıl atabildiğini istedi ata belirisedi. Ata vayıt ederler. Hep ağlamaya başladılar. haber eşe. Yani Resulullah üzerine Hz. Tabi' atabilin üzerine böyle buyurdu. Tabakça tamam. da mecbur oldular en çok şekiller böylece. Ölü sordu. Fatma Fatih Adimiz'lebi ağlayınca hepsi söze çok ağlaştılar kendileri de. Zaten Hani Fatih Validemiz de ancak 6 ay dayanabildi hasretine hasretini, altı ederini bildi ancak kendisi der böyle. Artık dünyadan soğudu. İsmi de Fatımaya Beytül oldu. Beytül artık ereke ihtiyacı olmayan da böyle anlamına geliyor. Şimdi inşallah iki adış okuyacağım inşallah. Hazır Ayşe Validemiz ikisi de bildiriliyor. ile ilgili. Anamşallah an anladığım Sevgili sosyal medyanın yaşa ilgili olduğunu söyleyeyim. Sallallahu ve vü alayhi sallam ve ibn Sallam mesidine Bukhari. Allah de şöyle bir açıklamışlar görüyor Resulullah vefatı zaman 63 yaşında idi buyuruyorlar. 63 yaşında idi. Yalnız bu 63 yaş hangi sene hesabıyla kameri, hicri sene muhtemelenler? İslam'da milade sene kullanılmaz. Günah İslam'da kullanılmayanlar. İslam'da kameri sene kullanılıyor. Peygamber Asya hicri, o kameri ay senesine göre 63 idi. Her kameri sene, bu milade sene 10 gün kısaldır. Kısaldır. Yüz yılda, üç yıl atar fark eder. Demek ki peygamberin yaşları aşağı yukarı, alt bir buçuk filanmış. Bu, bu bugünkü bizim konusu seneye gel yaratı. Ona göre mi bence? Ve peygamberin vefatında ancak yirmi tane beyaz kıl vardı saçı sakalında peygamberimiz. Toplamı. Yani saç sakalında toplamı ancak yirmi tane beyaz kılı vardı. Yine bir adı şöyle okuyayım inşallah. Peygamberimizin arkasından kalan mal. Anlaşık halet. Yine aşırı buyuruyor. Tufiya Resulü ve Sellem Peygamberimizin vefat ettiği zaman ve dir'uhu merun ettin inde Yahudiyyin. Peygamberimizin zırhı bir Yahudi'de, ticarda rehin idi buyuruyor. Hakkına alacağım. Peygamber Ali Hazretleri Allah'ın Resulü, hatem Enbiya, son peygamber. Aynı zamanda, İslam devletinden başıydı. İslam devleti genişlemişti. İslam'da devleti zenginlemişti. Bakın böyleyken, Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri vefatında, borçlu gidiyor borçlu. Ama nasıl borçlu gidiyor? Zırhını rehin veriyor ama. Garanti almak istemeli. Kimi yanında, <gülüyor> Bir Yahudi zırhını vermiş. Ne almış ondan peki buna karşılık borca? Fî selâsine o şe'irin. 34 arpa. Arpa arpa. Onda değil ama. Yani çok düşündürücü az cemaatim. Peygamber evinde peygamber evinde demek ki Kuru arpa bile kalmamış evinde, evi takır tukur olmuş Peygamberim. Düşün az cemaatimiz. Hem Allah'ın son Peygamberi, devletin reisi, Hatem bin evi takır tukur, evinde bir kurabası kalmamış. hesabını söyleyemiyor mu esrar Hali bildirmi esabına? Kendi Yahudiye gidiyor, Yahudiye gidiyor bakınız. Çünkü bir Müslüman'a girse ama ya Resulallah. Ren getireyim derdim az cemaatine baktığımızı. Gidece Yahudi'ye gidiyor. Bana şu kadar arpa. Ödüş verir misin? Şu zamana kadar. Derim ama de rehin isterim diyor bak. Tabi de. Tamam diyor getiririm diyor. Zıhrım getiririm diyor. Yahudi bakıyor zırına daha değerli. Peki diyor. Peygamber'e torbaya koydu, verdi. Ev nasıl gitti az cemaatimiz? Peygamber'in sırtında bakmadılar. Allah Resulü muhtemelen. Peygamber'in asla onu aldı kimse görmeden sırtına vurdu torbayı yeni getirdi. Otuz ölçek arpa. Ama evinde zeytin yok. Evinde peyniri yok. Muhtemelen. Evinin domates ve bir şutu bucak evinde. Kup kuru. Yalnız arpa aldı. Yani günümüzde öyle bir oluyor ki Divan üstüne, divan muhtemelen bak. halı üstüne halı. Peki sonra ne oldu cemaatimiz? Zırh ne oldu şimdi? Hazreti ve Büyük Hazretleri, tabi halife oldu. Hazreti Ayşe kızı. Eve geldi. Kızım Ayşe, Resulullah'ın savaşta gidince zırı vardı. Nerede zırhı ben göremiyorum zırhı? Aşağımız önüne baktı, ağladı, yazın, gözüneş geldi. Baba. Evimizde hiç bir avuç arpa bir şey kalmadı. Aç kaldık. Resulullah gizliye gitti. Filan Yahudi'den ödünç arpa aldı. Yahudi rehin almadan vermediği için ona zırhını rehin verdi. Resulullah zırhı filan Yahudi rehin. Öyle mi kızım? Hastaya bugün koşarak gitti, Yahudi'ye gitti. Nerede o zırhın? Ne kadar sonra borcu var? Şu kadar. Al verdi. Zırhı aldı. Ne yaptı zırhını? Hastaneye de etti odama bana. Ettim o tarihinden. Ayşe annemiz buyuruyor azı cemaatimiz. Peygamberimizden sonra o otuz ölçek buğday rafta duruyormuş. duruyormuş. Hep ona yedik. Yani Peygamber hayattayken ondan yedik. Öğütü elde makinede, değirmende, el makinede değirmende ekmeği yiyorlar. Peygamber hayattayken ondan yedik. Peygamın ondan yedik. Uzun zaman yedik. Baktım arpa fazla eksilmiyor ama. Merak ettim diyor. Bu kadar arpa dayanmaz halbuki. Herkes ekmek yapılıyor ondan Günahşe yediği ekmek yapılıyor. Yetmez. Bunu bir ölçeyim Bakayım istedilmiş diyor. Ördüm, belki de kalktı diyor. Onun da tükendi diyor. Ah diyor. Onun kişi öpmesi gidiyor. O bana ebediye yeter yeterdi bana. O tükenmez bu bire cemaatimiz. İşte alıcı cemaatimiz Allah'ın son peygamberi Ali Şah'ı de bu şekilde toprağa verildi. Toprak altında yalnız tabi aynen gömüldüğü şeklinde ne kefeninde bir şey var, ne bedeninde bir şey var. E bu arada oraya gide gidenlerin de keşfi açık olanlarda Peygamberimiz'e görüşüyorlar cemaatim. böyle. Görüşler kendisiyle. Tabi nasip etsin inşallah. Rabbim inşallah şefat nasip etsin cemaatimiz. Lillet Fatiha.